Ölüm ve Ahiret Hayatı. Eser: İsmet Çalapkulu. Ön Söz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a hamd eder, Yalnız ondan yardım dileriz. Yaratılan her canlı muhakkak bir gün ölümü tadacaktır. Ecel geldiği an ölüm gerçekleşir. Ebedi kalacak olansa Yalnız Allah'tır. İnsan dünyaya Rabbini tanımak ve kulluk imtihanı için gönderilmiştir. Bu imtihan sonucunda cennete veya cehenneme gidecektir. Cennet ve cehennem özellikle insan için hazırlanmıştır. İnanarak iyilik yapanlar cennete, inkar edip kötülük yapanlarsa cehenneme gideceklerdir. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Mülk Suresi 2. Ayet Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. Allah Celle Celaluhu, katında insan çok değerli bir varlıktır. Yeryüzünde yaratılan her şey insanın hizmetine verilmiştir. İnsan, hayattayken verilen bu fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirmelidir. Cennetin anahtarı imandır. Bütün kötülüklerin kaynağı ise dinsizliktir. İslam'ın en temel esası Allah'a ve ahiret gününe iman etmektir. Bütün ilahi kitaplar ve gönderilen tüm peygamberlerin hepsi ahiretin varlığından haber vermişlerdir. Bu kitap, güvenilir İslam bilginlerinin eserlerinden faydalanmak suretiyle hazırlanmıştır. Ölüm, kabir, kıyamet ve kıyamet alametleri, diriliş, mahşer, hesap, cennet ve cehennem hayatlarıyla ilgili mevzuları kısaca ele alıp yazdık. İnanan bütün Müslümanlara faydalı olmasını Yüce Allah'tan dilerim. İsmet Çalapkulu İstanbul 2011 Ölümü Hatırlamak Ölüm, ruhun bedeni terk etmesidir. Ölüm olayının ne zaman gerçekleşeceği ise asla bilinemez. Her an meydana gelebilir. Çünkü insana gelecek olan her şey çok yakındır. Yaşamış ve yaşayacak her insan eceli geldiğinde mutlaka ölecektir. Sonuç itibariyle yalnız Allah Celle Celaluhu ebedi kalacaktır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Nisa Suresi 78. Ayet Her nerede olursanız ölüm sizi bulur. Yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. Başka bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Ali İmran Suresi 185. ayet. Her canlı ölümü tadacaktır. Dünya sevgisi kişiye ölümü unutturan en temel etkenlerden biridir. Dünya ehli ölümü asla hatırlamak istemez ve ölümden adeta nefret eder. Dünya sevgisine dalanların tek gayeleri lüks binalar ve son model arabalar almaktır. Gece gündüz Çalışarak uzun emellerle daha fazla mal kazanmak için uğraşırlar. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Duha Suresi 25. Ayet Onlar geride nice şeyler bıraktılar, bahçeler ve çeşmeler. Başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Münafikun Suresi 11. Ayet Allah Eceli geldiğinde hiç kimseyi ölümünü ertelemez. Onun için her insanın geciktirmeden ahiret için hazırlık yapması gerekir. Ölümü hatırlamak, kalbe etki ettiği zaman dünya sevgisi azalır ve ahiret için salih amel yapma gayreti başlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Akıllı odur ki nefsini hesaba çekmiş ve ölümden sonrası için çalışmıştır. Tirmizi ve i̇bn Mace Ölümden sonrası için çalışan kişi, öldüğünde kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulacaktır. Kötü amel işleyense mezarını cehennem çukurundan bir çukur olarak görecektir. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'la karşılaşmaktan hoşlanmazsa Allah da onunla karşılaşmaktan hoşlanmaz. Buhari ve Müslim Dünyaya dalan bir kimse ölümü asla hatırlamak istemez. Allah'ın dostu olan veli kullarsa ölümü hiç unutmazlar. Ölüm Allah'la buluşma zamanıdır ve bunu büyük bir heyecanla beklerler. Hazreti Aişe radiyallahu an Ey Allah'ın Resulü! Şehitlerle beraber haşrolunacak bir kimse var mıdır? diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda şöyle buyurmuştur. Evet, günde yirmi defa ölümü hatırlayan kişi. Ölüm, Yaşayan her kişiye çok yakındır. Bu kesin ve değişmez bir hakikattir. Hiçbir canlı asla ölümsüz değildir. Zengin, fakir, genç, yaşlı, hasta, sağlıklı, sıfat ve mevki ne olursa olsun, eceli gelen herkes mutlaka ölecektir. Bugüne kadar kimse ölümden kurtulmuş değildir. Zamanla toprak altında vücut çürür ama ruh asla çürümez. O bakidir. Peygamberler, Allah Celle Celaluhu yolunda şehit olanlar ve büyük velilerse çürümezler. Ölüm hiçbir zaman yok olmak değildir. Sonsuz olan hayatın ilk başlangıcıdır. İnsanlar, dünyada yapmış oldukları iyi ve kötü işlerin hesabını mutlaka vereceklerdir. Dünya için çalışıp biriktirdikleri mal, mülk, itibar ve mevki, bunların hepsi öldüklerinde dünyada kalacaktır. Ölen kimsenin beraberinde götüreceği ve ahireti için faydalı tek şey yapmış olduğu salih amelidir. Onun için ölümü sık sık hatırlamak ve ahiret için salih amel yapmak gerektir. Ruhun bedenden çıkma anı. Peygamberler dahi ölümün acısını hissetmişlerdir. Ölüm istisnasız olarak her insan için çok zordur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bunun acısı ve sıkıntısı 300 kılıç darbesi kadardır." Ve ölümün acı ve şiddetini bize açıkça bildirmiştir. Ölenin yanında bulunanlar bu durumun farkında değildirler. Ölümün zorluğunu bizlere haber verense peygamberler ve büyük velilerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekler ölüyü kuşatır, tutarlar. Yoksa ölü ölüm sekeratından dolayı dağ ve çöllere kaçacaktır. Ölüm anında her türlü ağrıyı hisseden ruhtur. Ruh bedenden çıkmaya başlarken bütün damarlar ve mafsallardan çekilir. Ruh ilk olarak ayakların ucundan çekilmeye başlar. O anda ruh anlatılması mümkün olmayan büyük bir acı ve ızdırap çeker ve bu acı bütün vücuda yayılır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kaf suresi 19. ayet Derken ölüm sarhoşluğu gerçekten geliverir. İşte senin kaçıp durduğun şey budur. Her yaşayan canlı için ölüm sarhoşluğu kesinlikle gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Ali İmran suresi 185. ayet Her nefis ölümü tadacaktır. Ölenin şayet salih ameli yoksa, dünyada bıraktığı mal, mülk ve mevki kendisine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Mülk Suresi 2. Ayet Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. İnsanın ölmesiyle ruhu asla yok olmamaktadır. Dünyada yapmış olduğu iyi ve kötü amellerin hesabını vermek üzere ahiret aleminde beklemektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Araf suresi 34. ayet Her milletin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an geri bırakabilir ne de öne alabilirler. Ölüm Allah'ın bir takdiridir. Ve eceli gelen mutlaka ölür. Bunu hiç kimse ne geri ne de öne alabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölünüze la ilahe illallahı telkin ediniz. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ki son sözü la ilahe illallah olsa o cennete girer. Kelimeyi tevhidin telkin edilmesi ise can boğaza dayanmadan önce yapılmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hastalarınız ağırlaştığı zaman onlara la ilahe illallahı söylemeye zorlamayın. Onu söylemelerini telkin edin. Çünkü hiçbir münafık bu kelimeyle hayatına son vermiş değildir. Yani telkin hususunda fazla ısrar etmemek gerekir. Sadece tevhid kelimesini hatırlatmak yeterlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Can gelip boğaza dayanmadıkça kulun tövbesi kabul olur. Ölüm anında can boğaza geldiğinde insanın gözündeki tüm perdeler kalkar ve gideceği yer ona açıkça gösterilir. Böylelikle dünyadaki imtihanı sona ermiş olur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz nereye gideceğini bilmeden ve hatta cennet ve cehennemdeki yerini görmeden dünyadan çıkmaz. Dünyadan ayrılmak üzere olan insan o ana kadar kendisi için gizli kalan bütün hakikatleri apaçık görmüş olur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Nisa Suresi 18. Ayet Yoksa Allah katında makbul olan tövbe, ömürleri boyunca günahları işleyip de nihayet her birine ölüm gelip çattığında ben şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesi değildir. Öyleleri için biz acı bir azap hazırladık. Ölüm meleği geldiğinde gideceği yer olan cennet veya cehennem kendisine gösterildikten sonra tövbe eden kimsenin tövbesi kabul olmaz. Ölüm meleğinin can alması. İmanın şartlarından birisi de meleklere iman etmektir. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Çeşitli görevleri vardır. Meleklerin içlerinde insanların ruhlarını almakla görevli bir melek vardır. Onun adı ölüm meleği olan Azrail aleyhisselamdır. Görevi ise eceli gelen insanların ruhlarını almaktır. Ölüm meleğinin ayrıca çok sayıda yardımcıları vardır. Dünya bir imtihan yeridir ve insanlar iyi ya da kötü işlerini dünyada yapmak suretiyle cennet veya cehennemden birini kazanırlar. Onun için hayattayken herkesin ahireti için iyi ameller hazırlanması lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bunun için Müslüman olarak yaşamak ve İslam dininin bütün emirlerini yerine getirmesi lazımdır. İnsanlar ancak o zaman Müslüman olarak ve çok güzel bir şekilde ruhunu teslim edebilir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ali İmran Suresi 102. Ayet Ey iman edenler! Allah'tan O'na yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban'ın 15. gecesinden Allah, Ölüm meleğine o sene ruhunu almak istediği herkesin ruhunu almasını vahyeder. Azrail Aleyhisselam eceli gelen her insanın tam vaktinde ruhunu alır. Bu durum ne öne alınır ne de tehir edilir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ali İmran Suresi 145. ayet. Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. Secde Suresi 11. Ayet De ki, size vekil kılınan bu konuda görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. En'am Suresi 61. Ayet O kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz görevli melekler, onun Canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. İnsan öleceği sırada dünyada yapmış olduğu iyi veya kötü amellerine göre melekler şekil alır. İyi amel işleyenlere melekler güzel bir surette gelerek, Allah'ın selamını tebliğ ederek ruhunu almaya başlarlar. Sonuçta çok güzel bir çehre ile Azrail aleyhisselam ruhunu alır. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Nahl Suresi 32. Ayet Melekler iyi insanlar olarak canlarını, aldıkları kimselere de selam size yaptıklarınıza karşılık cennete girin derler. Günah işleyen insanlar öldüklerinde melekler dehşet verici bir surette onları çepeçevre kuşatırlar. İnkar edenler çok büyük acılar çekmek suretiyle ölürler. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. En'am Suresi 93. Ayet Zalimleri ölüm baygınlığı içinde bir görseydin, melekler ellerini uzatmışlar, canlarınızı çıkartın derler. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak ve tadın yakıcı cehennem azabını diyerek, o kafirlerin canlarını alırken onlara bir görseydin. Enfal suresi 50. ayet Allah'a inanmayan kafirler, İslam dininin emirlerini uydurma bir masal ve yalan saymaktadırlar. Allah'ın ayetlerini hafife almalarının neticesi ise böylece acı bir azaptır. İnsan can çekişirken büyük bir imtihana tabi tutulur. Onu şaşırtmak için sağ ve solunda şeytanın yardımcıları oturur. Bilhassa sevdiği anne, baba, kardeş, akraba ve dost kılığına girmek suretiyle Hristiyanlık veya Yahudi dini üzerinde ölmesi için ona telkinde bulunurlar. Ölmek üzere olan insanı aldatmak için her türlü yalanı ve hileyi denerler. Vefat edecek olan iyi amel sahibi bir mümin ise, Hazreti Cebrail aleyhisselam ve rahmet meleklerini inerek o şeytanları oradan uzaklaştırırlar. Devamlı günah işleyip tövbe etmeyen kişi ise ölüm geldiğinde şeytanın telkinlerine aldınabilir. Onun için ölüm anını beklemeden tövbe edip salih amel yapmak lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Melekler gelir, eğer adam salihse ölüm meleği ona şöyle der. Ey güzel cesette olan güzel nefis, övülmüş olarak çık. Rahat ve reyhanla müjdelenen, senden razı olan ve sana kızmayan Rabbine kavuş. Ruhunu teslim edinceye kadar ona öyle söylenir. Ruhu çıktıktan sonra göğe çıkartılır. Gök ona açılır. Oradakiler kim bu derler. Onlara filan oğlu filan denilir. Orada da ona, ey güzel cesette olan güzel ruh, övülmüş olarak gir, rahat ve reyhanla müjdelenen, senden razı olan ve sana kızmayan Rabbine kavuş denilir. Yedinci göğe çıkartılıncaya kadar ona öyle söylenir. Eğer adam kötüyse, ölüm meleği ona şöyle der. Ey pis cesette olan pis nefis, sövülmüş olarak çık. Kaynar su, irin ve o tipten katmerli şeylere çık. Ruhu çıkıncaya kadar ona böyle söylenir. Sonra göğe çıkartılır. Açmak isterler, denilir ki, kimdir bu? Filan oğlu filan derler. Ona, kahrolsun pis cesette olan pis nefis, Sövülmüş olarak dön denilir ve ona gök kapısı açılmaz. Sonra o gökten yere gönderilir, kabrine sokulur. İbn-i Mace ve Beyhaki Ölümle ilgili Kur'an-ı Kerim'de daha birçok ayet ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadisi şerifleri vardır. Ölümü istemek Yasaklanmıştır. Dünya iyi ve kötü amellerin yapıldığı bir imtihan yeridir. İnsanların cennet ve cehenneme girmeleri yapılan bu imtihanın sonucunda belli olur. Müminin başına her an çeşitli musibetler gelebilir. Başına gelen dünya musibetlerinden dolayı ölüm asla temenni edilmez. Çünkü ölümle ameller artık kesilir. İyilik yapma olanağı bitmiş olur. İşlemiş olduğu kötülükler için tövbe etme imkanı kalmaz. Bu yüzden müminin ölümü istemek için dua etmesi yasaklanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sakın kimse kendisine dokunan bir zarardan dolayı ölümü istemesin. Eğer kendini ölümü istemekten alıkoyamıyorsa, şöylece, Rabbim, Yaşamak bana daha hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Ölümün bana daha hayırlı olduğu zaman ruhumu al diye dua etsin. Buhari ve Müslim Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sakın hiçbiriniz ölümü istemesin. Eğer iyiyse umulur ki iyiliğini arttırır. Şayet kötüyse umulur ki vazgeçer. Buhari Mü'min ancak dininin elden gitmesi halinde ölümü için dua etmesi caiz görülmüştür. Yoksa başına gelen dünyadaki herhangi bir musibetten dolayı ölümün temenni edilmesi asla caiz olmaz. Kabir sorgusu Kabir, ölen kişinin ilk bekleme yeridir. Bu bekleme kıyamet kopuncaya kadar devam eder. Ölenler Dünyadayken yapmış oldukları iyi veya kötü amellerine göre kabirde muamele görürler. Cenaze gömüldükten sonra hazır bulunanlar tarafından ölünün mağfiret edilmesi için Kur'an okunup dua edilir. Ayrıca salih bir kişi tarafından ölüye telkin yapılır. Dünyadayken yapmış olduğu kelime-i tevhid kendisine hatırlatılır. Gelen meleklere cevap vermek için Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Hazreti Muhammed'dir denmesi söylenir. Ölen kimse defnedildikten sonra ruhu bedenine sorgulanmak üzere iade edilir. Münker ve Nekir isimli iki melek tarafından gelip sorgulanır. Kabirde yapılan bu sorgulamanın sebebi, meleklerin ölen kişinin durumuna şahit olmaları içindir. Ölenin, mümin, münafık, veya kafir olup olmadığı bu sorgulama sonucu anlaşılır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölünün kabirde ilk olarak hissettiği şey, ayaklarının yanında bir kımıldamanın varlığıdır. O zaman ölü bağırıp o şeye necisin diye sorar. O da cevap olarak ben senin amelinim der. İbni Ebi Dünya Dünyadayken güzel amel işleyip iman etmiş kulların sorguları çok kolay bir şekilde geçer. Ölü sorgu meleklerine kelime-i tevhid'i rahat bir şekilde söyler. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İbrahim Suresi 27. ayet. Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette o sağlam söz ile sabit kılar. Mü'min olan salih kulların kabirdeki münker ve nekir tarafından yapılan sorguları hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ölü kabirde geri dönenlerin ayak seslerini işitir. Sonra oturur. Ona Rabbin kimdir denince o Rabbim Allah'tır der. Dinin nedir diye sorulur İslam'dır der. Peygamberin kimdir o, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun hakkında bilgin nedir diye sorarlar. Cevaben, onu tanıdım, ona iman ettim ve getirdiği şeylerde onu tasdik ettim. Deyince, gözünün kestiği kadar kabir ona genişlenir. Ruhu müminlerin ruhlarıyla beraber olur. Beyhaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kafirler hakkında da şöyle buyurmuştur. Ona da münker ve nekir dudakları ile kuvvetlice yere vurup dişleriyle de eşeleyerek gelirler. Sesleri gök gürültüsü gibidir. Gözleri de göz kamaştıran şimşek gibi parlar. Onu oturturlar. Sonra şöyle sorulur. Ey kişi Rabbin kim? Kafir bilmiyorum cevabını verir. Kabir tarafından, Bilemeyesin diye bir ses gelir. Demir bir baryozla ona vururlar. Eğer bu iki vuruşun izi bir arada olsa, kabri tutuşur yanar. Kabri o kadar daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Ahmet bin Hanbel Kabirde sorguya çekilmeyenler ve bedeni çürümeyenler bazı ölen müminlerin kabirde sorguya çekilmedikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hadislerinden anlaşılmaktadır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. a. İnsanların bu ölen kimselerin ilminden istifade etmesi ve iyi amel sahibi olması sebebiyle b. Allah Celle Celaluhu yolunda hiç çekinmeden canını vererek şehit olması vesilesiyle C. Başına gelen çeşitli bela ve musibetlere karşı sabretmesiyle kabirde sorguya çekilmeyebilir. Bir adam, Ya Resulullah, neden şehitten başka herkes kabirde sorguya çekilir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurdu ki, Onun başında kılıcın parlaması zorluk olarak ona yeterdir. Nesai. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim düşmana rastlayıp, öldürülüp veya mağlup oluncaya kadar sabrederse kabirde sorguya çekilmez. Taberani Yine Allah Celle Celaluhu yolunda nöbet tutarken ölenler kabirdeki sorgudan emin olurlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir gecelik nöbet, bir ay boyunca tutulan nafile oruç ve kılınan nafile namazdan daha hayırlıdır. Eğer nöbet esnasında ölürse Allah bu amelini ve rızkını devam ettirir ve sorgu meleğinden güvende kılar. Müslim. Kabirde sorguya çekilmeyen diğer bazı sınıfları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde sıralamıştır. Kim hasta olarak ölse, şehit olarak ölmüş olur. Kabir fitnesinden korunur. Sabah akşam cennetten ona rızık getirilir. Kim ki karın hastalığından ölse, o kabirde azap görmez. Kim cuma günü ölse, ona bir şehit ecri yazılır. Kabir fitnesinden de korunur. Peygamberler, Sıddıklar ve Allah yolunda savaşarak şehit düşenler kabirlerinde hiç çürümezler. Bunların dışında kalanlarsa öldüklerinde vücutları çürür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Toprak, insanoğlunun her tarafını yer. Kuyruk sokumu müstesna. İnsan ondan yaratılmış ve onun üzerine terkip edilecek. Müslim Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana çok selavat getirin. Çünkü selavatınız bana arz edilir. Sahabeler dediler. Ya Resulullah sen yer altında çürüdüğün halde nasıl selavatımız sana arz edilir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Allah peygamberlerin cesetlerini yere haram kılmıştır. Ebu Davud. Uhud şehitleri de çürümemişlerdir. Aradan seneler geçtikten sonra sel suları bir kısım şehit kabirlerini aşındırmıştır. Ve şehitlerin kabirleri açıldıklarında hiçbirinin cesedinin çürümemiş olduğu görülmüştür. Hazreti Muaviye radiyallahu an kendi zamanında Kızame kuyusunu akıtmak istediğinde Uhud şehitliğinde ölüsü bulunanları çağırdı. Su kanalının şehitlikten geçmesi gerekiyordu. Çıkarılan bütün şehitlerin hiçbirinin çürümediği, orada hazır bulunanlar tarafından görüldü. Hatta şehitlerden birisinin ayağına kürek değdiğinde vücudundan kan aktığını görenler dahi olmuştur. Bu da şehitlerin canlı olduklarına dair açık bir delildir. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bakara suresi 154. ayet Allah yolunda katledilenleri ölü saymayınız. Onlar diridirler. Allah Celle Celaluhu şehitlerin ölmediğini açıkça bize bildirmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hamül Kur'an öldüğü zaman Allah yere vahyeder ki onun vücudunu yeme. Yer de der ki, Ya Rabbi, senin kelamın onun göğsünde olduğu halde nasıl vücudunu yiyebilirim? i̇bn Mende Kabir Sıkması Ölen insanların kabrin sıkıştırmasının çeşitli sebepleri olabilir. Bu nedenlerin başında ise yapılan çeşitli günah ve hatalar gelmektedir. Küçük taharet yaparken gerekli dikkatin gösterilmemesi dahi kabir sıkıştırmasına sebep olabilmektedir. Müminlerin kabrin sıkması, yaptıkları günah ve hatalardan temizlenmeleri için bir kefaret teşkil eder. Kafirlerin kabirde sıkıştırılması ise kesintisiz hep devam eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kabir baskısı vardır. Eğer ondan kurtulan ya da emir olan biri olsaydı Sa'd bin Muaz kurtulurdu. İmam Ahmet Ölen her insanı kafir veya Müslüman ayırmadan kabir mutlaka sıkar. Fakat bu sıkıştırma kişiden kişiye ve yapılan amellere göre değişir. Medine Müslümanlarının ilki ve önderi olan Sa'd bin Muaz'ın İslam'a büyük hizmetleri olmuştur. Sahabelerin büyüklerindendi. Yahudilerle yapılan bir çarpışmada yara alıp kısa bir süre sonra vefat etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onun ölümüyle arş sallandı. Sema kapıları açıldı. Cenazesine yetmiş bin melek katıldı. Yine de kabir onu iyice sıktıktan sonra kurtuldu. Nesai Sa'd bin Muaz radıyallahu an küçük abdeste dikkat etmediği için bu kabir sıkıştırmasına maruz kalmıştı. Allah Celle Celaluhu katında ise çok değerli bir sahabeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Zeynep vefat ettiğinde yüzü sararmış ve üzüntülü bir şekilde kabrine indi. Dua ettikten sonra kabirden çıkınca üzüntüsü geçmiş halde şöyle buyurdu. Kabrin, Kızımı sıkıştırıp azap edeceğini düşündüm. Bana ondan azabın hafifletildiği haber verildi. Yemin olsun o öyle bir şekil sıkıştırırdı ki onun sesini insan ve cin hariç yer ile gök arasındaki her şey işitti. İbni Ebi Dünya Kabir Azabı Kabir, dünya ve ahiret arasında kalan bir mekandır. Buna berzah alemi de denir. Kabir, yaşadığımız bu dünya aleminden tamamen farklı boyutlara sahiptir. İnsanların dünyadayken işlemiş oldukları iyi veya kötü amellerine göre kabir şekil almaktadır. Kabir, ya cennet bahçesi veya cehennem çukuru olacaktır. Kabir azabı geçici ve daimi olmak üzere iki çeşittir. Kafirlerin azabı inkârları yüzünden daimidir. Müminlerin ise dünyadayken işlemiş oldukları günahlarının bir kısmı azap görmeden Allah'ın rahmet ve inayetiyle affedilir. Yine günahlarının bir kısmı ise dünyadayken başına gelen çeşitli bela, musibet ve hastalıklar sayesinde bağışlanabilir. Dua ve sadaka ile üstünden kalkabilir. Yapılan günahlarının bir kısmının Karşılığında kabirde azap edilmek suretiyle cezalandırılabilir. Fakat sonra azabı kalkabilir. Kıyamet gününe kalan ve af edilmeyen günahlarının karşılığı ise geçici cehennem azabı olabilir. Kabir azabı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden gelen bazı deliller vardır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Nuh suresi 25. ayet. Onlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ardından ateşe sokuldular. Bu surede Hazreti Nuh aleyhisselam'a inanmayan kafirlerin suda boğuldukları anlatılmaktadır. Büyük İslam alimlerinden Alusi suda boğulmadan hemen sonra zikredilen ateşse kabir azabıdır diye bildirmiştir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Taha suresi 124. ayet Benim kitabımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimede geçen dar geçimin kabir azabı olduğunu bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresi 46. ayet onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün Firavun'un adamlarını azabın en ağırına sokun denir. Kafirlerin sabah akşam ateşe sunulmaları ancak kabirde olmaktadır. Ahiret vakti gelince Firavun'un adamlarına daha çetin azap verilecektir. Kabir azabı ile ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği birçok hadisi şerifler vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, ben kabir azabından sana sığınırım. Buhari Kabir azabı haktır. Buhari Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Tirmizi Ölüler kabirlerinden azap görürler. Öyle ki hayvanlar onların seslerini işitirler. Taberani. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabir azabı şu üç şeydendir. Gıybet, koğuculuk ve üzerine idrar sıçratmak. A. Başkaları hakkında hoşlarına gitmeyecek bir şekilde aleyhlerinde konuşmak suretiyle gıybetlerini yapmak, b. İnsanlar arasında söz taşımak, kovuculuk yapmak, c. Tuvaletten tam temizlenmeden çıkmak veya üzerine idrar sıçratmak, d. Bunların hepsi kabir azabını gerektirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçerken şöyle buyururdu. Bu iki kişi azap görmektedir. Fakat azaplarının sebebi büyük bir günah değildir. Birisi idrar sıçramasından korunmaz, diğeri de insanlar arasında laf taşır, kovuculuk yapardı. Buhari, Müslim İnsanı kabir azabından kurtaran ameller Kabir azabına sebep teşkil edecek her türlü kötü söz ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Allah'ın bildirmiş olduğu bütün emirlere uymak, ve yasaklardansa sakınmak lazımdır. Her yapılan günahın arkasından hiç geciktirmeden samimi bir şekilde tevbe edilmeli ve o günahı yok edecek bir iyilikte bulunulmalıdır. Allah Celle Celaluhu katında sadece O'nun rızası için olan iyi ameller kabul edilmektedir. Yapılan bütün iyi ve kötü davranışların hepsi kabre bir ayna gibi yansımaktadır. Kabir azabından kurtulmak için Allah'ı çokça anmak ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu nurlu yoldan gitmek gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından kurtulmayı hadislerinde anlatmıştır. Peygamberimizin gördüğü hak olan bir rüyayı Ebu Musa el-Medini Abdurrahman bin Semur'a şöyle nakletmiştir. 1- Ümmetimden bir kişiye, Canını almak için ölüm meleği geldiğinde, anne babasına yaptığı iyilikler gelerek onu geri çevirdi. Taberani Anne ve babaya her zaman gereken saygı ve hürmeti göstermek gerekir. Müşrik dahi olsalar muhakkak ilgilenmelidir. Dünya ile ilgili konularda anne ve babayı asla üzmemek, onlara karşı gelmemek gerekir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ve birçok hadisi şeriflerde anne ve babaya ait haklardan bahsedilmektedir. 2. Ümmetimden bir kişi kabir azabıyla karşı karşıya kaldı ve abdesti onu bundan kurtardı. Taberani Abdest almak kabir azabından kurtaran sebeplerdendir. Bilindiği gibi abdest almak için belli uzuvları suyla yıkamak gerekir. Abdeste olmak bazı ibadetlerin de ön şartıdır. Abdest, kabirde özel bir nur olarak yansımaktadır. 3. ümmetimden bir kişiyi şeytanlar sarmışken Allah'ın zikri gelip onu onların arasından kurtardı. Taberani Kur'an'ın kendisi ve bütün emirleri birer zikirdir. Allah'ı anmaktan daha faziletli bir şey yoktur. Müminlerin Allah'ı çok zikretmeleri gerekir. Ancak o zaman Allah'ın azabından kurtulmak ve rahmetine nâin olmak mümkün olur. 4. Ümmetimden bir kişiyi azap melekleri kuşatmışken namazı gelerek onu onların elinden kurtardı. Taberani Namaz dinin direği ve bütün ibadetlerin başıdır. Amellerin en hayırlısı vaktinde kılınan namazdır. Allah'a ulaştıran en etkin yol da namaz kılmaktır. Namaz, müminin miracıdır. Namaz, insanı kötü ve çirkin bütün işlerden alıkoyar. Kabirde de bir nur olarak yansır. 5. Ümmetimden bir kişi susuzluktan dili dışarı çıkmış bir halde, havzın aşına gelip engellendiği bir anda, Orucu gelerek onun susuzluğunu giderdi. Taberani Allah Celle Celaluhu, müminlerin tuttukları oruçların karşılığını hesapsız olarak verecektir. Oruç tutmak bir sabır işidir. Bunun mükafatı Allah'ın rahmeti olarak tecelli eder. Oruç, kıyamet gününde cehennemden koruyan bir kalkan olur. Bu güzellik kabirde rahmet olarak yansır. 6- Ümmetimden bir kişi, nebilerin oturdukları gruplardan birine her yaklaştığında, oradan uzaklaştırıldığı bir anda onu cünüplükten temizlenmek için aldığı gusul gelip elinden tutarak yanıma oturttu. Taberani 7. Cünüp şehvetle meninin gelmesi sonucu kirlenmektir. Cünüp olanın boy abdesti alıp bütün vücudunu suyla yıkaması gerekir. İslam bir temizlik dinidir. Allah Celle Celaluhu temiz olan müminleri sever. Dünyada yapılan maddi ve manevi temizlik kabre nur olarak yansır. 8. Ümmetimden önünde, arkasında, sağında, solunda, üzerinde, altında karanlık olup şaşkın bir durumda bulunan bir kişiyi haccı ve umresi gelerek karanlıktan aydınlığa çıkarttılar. Taberani İslam'ın beş şartından birisi de hac yapmaktır. Gücü yeten Müslüman'ın ömründe bir defa hac etmesi gerekir. Allah'a ibadet etmek için Mekke yapılan ilk bina olan Kabe'yi muhakkak ziyaret etmek lazımdır. Hac ve umreyi yapan bir mümin anasından doğduğu gün gibi günahlardan tamamen arınmış olur. Bu güzellikte yine nur olup kabre yansır. 9. Ümmetimden müminlerin kendisiyle konuşmadıkları bir kişinin yapmış olduğu sılat Rahim, akraba ilişkisi gelerek Ey müminler onunla konuşun dedi. Onlar da konuştular. Taberani Akraba ile ilişkiyi kesmemek lazımdır. Bu ilişkiyi kesen Allah'ın rahmetinden uzak kalır. Fakir akrabaya bakmak çok sevaptır. Hatta kendisiyle konuşmayan ve yüz çeviren akrabaya bakmak daha faziletlidir. Böyle hareket etmek Allah'ın rahmetine sebep olur ve kabri ışıklandırır. 10. Ümmetimden yüzünü elleriyle ateşin alevinden ve kıvılcımlarından korumaya çalışan bir kişiye vermiş olduğu sadaka gelerek yüzüne perde, başına gölgelik oldu. Taberani Yapılan her türlü iyilik bir sadakadır. Bazı iyilikler mal ile yapılan sadakadan daha üstün olabilir. İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek, ilim öğretmek, Kur'an okutmak, Müslümanlara dua etmek böyledir. Faydası sadece yapana bağlı her türlü zikir yapmak böyledir. Müminin yapmış olduğu sadakalar onu kabir azabından korur. 11 Ümmetimden bir kişiyi zebaniler yakalayıp cehenneme sürüklerken iyiliği emredip kötülükten alıkoyması gelerek onu zebanilerin elinden kurtardı ve rahmet meleklerine götürdü. Taberani İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak İslam dininin en büyük hedeflerinden biridir. Bütün peygamberler yeryüzünde bunun için görevlendirilmiştir. Allah'ın emirlerini tebliğ ederken gayet yumuşak ve şefkatli davranmalıdır. Güzel sözlerle nasihat yapmalıdır. Bu yapılan güzel amellerde kabre nur olarak yansır. 12. Ümmetimden Allah'la arasında bir perde olduğu halde dizleri üzerine oturmuş bir kişiye güzel ahlakı gelerek onu Allah'ın yanına götürdü. Taberani İslam dininin temeli güzel ahlaktır. Amellerin en üstünü güzel ahlak sahibi olmaktır. Mümin, sahip olduğu güzel ahlak sayesinde bütün insanlara karşı şefkatli ve merhametli olur. Kimseye kötülük yapmadığı gibi böyle bir şey düşünmez. Güzel ahlak, kabir azabından kurtaran en mühim sebeplerdendir. 13. Ümmetimden kitabı solundan verilen bir kişiye, Allah'tan korkusu hav gelerek onu aldı ve sağından verilmesini sağladı. Taberani Allah Celle Celaluhu korkusu mümini günahlardan alıkoyar ve ibadetlere bağlar. Bunun sonucunda günahları terk ettiği için Allah'ın azabından kurtulur. Bu güzellikte kabre nur olarak yansır. 14. Ümmetimden Tartısı hafif gelen bir kişiye, buluğa ermeden ölen çocukları gelerek tartısını ağırlaştırdılar. Taberani Müslümanların buluğa ermeden iki veya üç çocukları öldüğünde, bu acıya sabrederlerse, Allah'ın rahmetiyle cehennemden kurtulurlar. Ölen bu çocuklar, anne ve babaları için kıyamet günü ateşten koruyucu bir kalkan olurlar. Cehennemden kurtulan kişi kabirde azap görmez. 15. Ümmetinden cehennemin kıyısında olan bir kişiye Allah'tan korkusu gelerek onu kurtardı. Taberani Hikmetin başı Allah korkusudur. Kim Allah'tan korkar ve kötülüklerden tamamen sakınırsa kabir azabından kurtulur. Allah'a itaat eden mümine, her şey itaat eder. 16. Ümmetimden cehenneme düşen bir kişiye Allah korkusundan dolayı dünyadayken döktüğü gözyaşları gelerek onu ateşten kurtardı. Taberani Allah korkusundan ağlayan mümini cehennem ateşi yakmaz ve Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Kıyamet günü de mükafat olarak arşın gölgesinde gölgelendirilir. 17. Ümmetimden sırat üzerinde korkudan hurma dalı gibi titreyen bir kişiye Allah hakkındaki hüsnü zanlı geldi, korkusu dindi ve sıratı geçti. Taberani. Allah'a karşı her zaman güzel zanda bulunmak gerekir. Müslümanlar hem dünya hem de ahiret için çok güzel bir şekilde çalışıp hazırlanmalıdır. Ölmek üzere olan müminse Allah'a karşı iyi zanda bulunmalı ve sonsuz rahmetine sığınmalıdır. 18. Ümmetimden sırat üzerinde sürünen bir kişiye bana salat edişi gelerek onu kaldırdı ve sıratı geçti. Taberani Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi her Müslümanın çok sevmesi gerekir. Onun peygamberliğini kabul etmek imanın şartıdır. Allah'a şirk koşmayan herkese peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Müminler her zaman o merhamet peygamberine salatu selam okumalıdır. 19. Ümmetimden bir kişi cennetin kapılarına ulaştı. O girmeden kapılar kilitlendi. Onun la ilahe illallah şehadeti gelince cennetin kapıları açıldı ve onu içeri soktu. Taberani. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Bu esas İslam'ın ve imanın ilk temel şartıdır. Bu şehadet bütün iyiliklerin aslıdır. Bu mübarek kelimeyi söyleyene kabirde korku ve azap yoktur.